İyi akşamlar arkadaşlar. Eğer seste ve görüntüde bir problem varsa lütfen yazıyla belirtin. Ee, bu akşam sizlerle Aslı Saadet'ten e, tasavvufi hayat örneklerini e, anlatmaya çalışacağım. Esasen şöyle bir soru çerçevesinde konuyu müzakere edeceğiz. E, bildiğiniz gibi ilk hafta... E, tasavvuf tarifleri üzerinden tasavvufi e, hayatın ne anlama geldiğini anlattık özet olarak takip eden hafta içerisinde de sufi ve tasavvuf e, kavramlarını e, ne manaya geldiklerini ve bunların ne zaman kullanıldığını kullanılmaya başlandığını e, söyledik şimdi tasavvuf kaynaklarına baktığımızda arkadaşlar esasen sufi ve tasavvuf kavramlarının efendim Asr-ı iki asır sonra yaygınlaştığı belirtilse de şöyle bir ifade de kullanılır. Esasen isimlendirme olmamakla birlikte tasavvuf hayatı Peygamber Efendimiz ile birlikte başlamıştır. Yani adına tasavvuf denilmediği halde tasavvuf hayatının örnekleri Peygamber Efendimizle birlikte başlamış. Hem bizzat kendisi hem de sahabe efendilerimiz böyle bir hayatı yaşamışlardır der tasavvuf kaynakları. Şimdi bu akşam işte bunun ne anlama geldiğini, yani tasavvuf hayatı dediğimizde neyi anlamamız gerekiyor ki bunun Peygamber Efendimizle birlikte başladığını söyleyebilirim. Yani tasavvuf, nasıl bir hayattır ki Peygamber Efendimiz bu hayatı yaşamıştır? İşte bu sorular çerçevesinde konuyu ele alacağız. Yani asıl saadetten tasavvuf hayat, tasavvufi hayatın örneklerini vermemizin sebebi esasen bu sualin cevabını bulmaya çalışmaktan ibaret olacak. Şimdi Peygamber Efendimizin ve sahabe efendilerimizin hayatında Sufilerin benimsediği tasavvufi hayat tarzının evet pek çok örneği var. Ee, bu örnekleri arkadaşlar iki başlık altında e, toplayabiliriz. Bunların biri ibadet hayatı, diğeri züht hayatı. Şimdi e, hem ibadet hayatı noktasından hem de züht hayatı noktasından e, tasavvufi hayat e, örneklerini... E, görmeye çalışacağız. E, baştan şunu söyleyeyim. Geçen haftalarda söyledim ama hatırlatma kamilinden söyleyeyim. Tasavvuf hayatı dediğimizde arkadaşlar temel olarak karşımıza çıkan e, nafileler ve mubahalardan oluşan bir hayat tarzıdır. Yani tasavvufi hayatta fıkhın nafile diye tanımladığı e, ibadet şekillerinin uygulanışı söz konusudur tasavvuf bunları müntesiplerine bir vazife olarak verir ve e, o vazifeyi yerine getirenler için efendim e, ihsan seviyesinde kulluk, ihsan seviyesinde ibadet etme ruh halini kazanabileceklerini belirtir. Şimdi o zaman Peygamber Efendimizin ibadet noktasından demek ki mutlaka nafilelerin icrası söz konusu tasavvufi hayatta. İşte böyle baktığımızda Peygamber Efendimizin hayatında, sahabe efendilerimizin hayatında eğer nafile ibadetler önemli bir yer tutuyorsa, ki işte verdiğimiz örneklerden bunu göreceğiz, tuttuğunu göreceğiz, o zaman demek ki tasavvufi hayat denilen hayat tarzının dinde Peygamber Efendimizle birlikte başladığını söylemiş olacağız şimdi burada bir defa peygamberlikten önce Peygamber Efendimizin bir vahye hazırlanma diyebileceğimiz bir ibadet aşaması var birkaç yıl önce vahiyden yani yaklaşık 2-3 sene önce Hira mağarasına çekiliyor. Çekilmeye başlıyor Peygamber Efendimiz toplumdan ayrılarak. Yanına bir miktar azık alıyor ve oradan günlerce Allah'ı tefekküre dalıyor. Azığı bitinceye kadar. Zaten geceleri de orada kalıyor mağarada. Zaten bu sürecin sonunda kendisine vahiy gelecek. Cebrail Ol mağarada, Hira mağarasında gelecek. Peygamber Efendimiz gibi tabii daha başka kişiler de var, Hanif dinini yaşayan o dönemde. Peygamber Efendimiz bunu çok yoğun bir şekilde yaptığı için, kendini Allah'a ibadete verdiği için, Araplar arasında onun hakkında Muhammed Rabbine aşık oldu demeye başlanmış. Yani böyle ifadeler kullanılmış. Şimdi bizim güvenilir, en güvendiğimiz hadis kaynaklarından buhari şeriften. Bu olay anlatılırken arkadaşlar yani Peygamber Efendimizin vahiden önce e, böyle kendini tefekkür, Allah'ı tefekküre, Allah tefekküre e, efendim adadığını anlatan olay sırasında şöyle bir ifade kullanır Buhari. Peygamber Efendimiz vahiden önce tehandüs yapardı. Tehandüs, tehannüs. Şimdi tehandüs ne demek? Yani bu olayı anlatmak için kullanılan bir kelime. Ahannüs ne demek? Bunun manalara baktığımızda esasen e, peygamber efendimizin de o, o dönemde ne yaptığını bu manalardan çıkartabiliriz. Şimdi bir manası şu arkadaşlar. Birkaç gece ardarda arda ibadet etmek manasına geliyor. Diğeri günahlardan kaçınmak anlamına geliyor. Diğeri Hz. İbrahim'den itibaren devam eden halif dinle uygun hareket etmek manasına geliyor. Şimdi birkaç gece ard arda ibadet etmek. Evet bu var. Günahtan kaçınmak nasıl var? Cahiliye toplumundan uzaklaşmak suretiyle Peygamber Efendimiz yalnız başına Allah'a tefekkür etmek suretiyle o günah ortamından da uzaklaşmış oluyor. Ayrıca arkadaşlar bu dönemde Hz. İbrahim'in dininin üzerine devam eden bazı kimseler var. Mütedeyyin e, kimseler var ki işte bunlardan mesela bir tanesi Hazreti Hatice'nin amca, e, oğlu Maraka bin idi e, bildiğiniz gibi. E, Peygamber Efendimiz de evet bu dine uygun şekilde orada e, Allah'a ibadete çalışıyordu. Şimdi Peygamber Efendimiz'in e, bu şekilde mağaraya çekilerek orada tefekkür e, de bulunması Adeta halvet, ibadet ve tefekkür hayatı, dedik ki vahiy öncesi, manevi hazırlık aşamasıdır. E, bu arkadaşlar daha önceden de diğer peygamberlerin benzer şekilde yaptıkları bir şeydir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ile alakalı şöyle bir e, açıklama vardır. Musa Tur'a çıkmadan önce, yani şey, Sina Dağı'na çıkmadan önce, e, Onunla biz e, 30 günlüğüne sözleştik, daha sonra buna 10 gün daha ilave ettik. Yani Musa aleyhisselam 30 gün oraya e, vahiy, e, Sina Dağı'nda vahiy almadan önce bir hazırlık aşaması yaptı, aşaması geçirdi. E, 30 gün devam etti, sonra o gün daha ilave edilerek 40'a tamamlanmış oldu. Bunu bir nevi, evet manevi hazırlık olarak, Etmek gerekiyor. Daha sonra tabi ilerleyen haftalarda e, üzerinde duracağım. E, tasavvufta 40 günlük e, bir halvet hayatı işte buradaki Musa Aleyhisselam örneğinden e, alınarak e, ihtas edilmiş olarak karşımıza çıkacak. Ve bu kırk gün ifadesinden dolayı da tasavvuf ehlinin uyguladığı o halvet hayatına erba'in edilecek veya çile tabir edilecek. Erba'in Arapça kırk demek, çile de Farsça kırk demek. Dolayısıyla çile ya da erba'in şeklinde ifade ediliyor. Bu halvet uygulaması bu şekilde isimlendirilmiş oluyor. Tabi burada nasıl ki Peygamber Efendimiz vahiy öncesinde bir manevi hazırlık yapıp sonunda vahye basar olmuştur. Bu Musa Aleyhisselam'ın işte Sina'ya çıkmadan önceki 40 günlük bir hazırlık açması vardı. Bunu yapan dervişlerin de bu 40 gün sonunda veya 40 gün süreci içerisinde kalbine bir takım manevi bilgilerin yani ilham diye ifade edilen bilgilerin gelebileceği ifade edilmekte ya yani Hatta bu bu tür bilgileri işte halde sırasında basar olanların olduğu belirtilmedi. Ee, ayrıca Peygamber Efendimizin vahiy geldikten sonra bu vahiy öncesindeki hazır vahiy geldikten sonra da biz onu yoğun bir şekilde kendisini ibadete verdiğini biliyoruz yani e, Peygamber Efendimiz her fırsatta vakit buldukça namaz kılmak, infakta bulunmak, oruç tutmak gibi ibadetleri çok yoğun bir şekilde yaşıyor. İlk inen surelerden arkadaşlar, Müzemmil suresinde onun geceleri ibadet etmesi özellikle isteniyor. Peygamberlik sonrasında işte ibadet hayatı bu surelerde ifade edilen şeylerden dolayı daha da yoğun hale geliyor. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin kalk, ibadet et, namaz kıl, yalnız gecenin birazında uyu, gecenin yarısında kalk ve tane tane ağır ağır Kur'an oku şeklinde Peygamber Efendimiz'e Hazreti Allah'ın emri var. Gece ibadet emri arkadaşlar daha sonra gelen şu ayette pekiştiriliyor ki bu İsra Suresi 79. ayet. Gecenin bir kısmı da uyanıp sana mahsus fazla bir ibadet olarak olmak üzere tecavün namazını kıl. Rabbin seni övülmüş bir makama yani makam mahmuda ulaştırsın buyruluyor. Bu da evet Peygamber Efendimizin gece hayatını çok net bir şekilde pekiştiren bir ayet olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Çilehane bir soru var. Çilehane 40 gün ibadetlerle ilgili. Mi? Evet arkadaşlar, Çilehane e, bu Çile'nin doldurulduğu 40 gün ibadetin yapıldığı küçük e, küçük bir oda kadar bir mahaldir. Halvetane de deniyor, Çilehanede deniyor bunlara. E, evet, onların e, Anadolu'da, İstanbul'da, muhtelif yerlerde hala e, duran e, örnekleri var Çilehaneler arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz e, neden 40 gün? 40 gün olması arkadaşlar demin az önce söyledim yani halbuki niye 40 gün diyor bir arkadaşımız? E, Musa Aleyhisselam e, vahiy öncesinde 40 günlük bir süreç yaşadığı için 40 oradan alınıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Musa ile 40 günlük bir hazırlık aşamasından bahsedildiği için 40 orada geliyor. Buna benzer peygamber efendimizin e, Ramazanlarda son 10 gün itikaf e, e, uygulaması vardır. Aşağı yukarı halvet, 40 günlük halvet de bu itikaftaki gibidir. Yani e, 10 gün olarak da itikaf şeklinde Ramazan'da yapılabilir. E, Musa Aleyhisselam örneğinde olduğum gibi 40 günde yapılır. E, sadece bir 40 günde olmaz. 40 gün yapılır. Tekrar 40 gün, 40 her gün e, üst üste de yapılabilir. Yani bu tür uygulamalar var. Evet. Kastamonu'da halvethane var. Evet Kastamonu'da var, İstanbul'da var. Muhtelif yerlerde. Yani tekelerin olduğu mahallelerde bazı camilerin kenarlarında bu halvethaneler var. Evet biliyoruz. Artık. Şimdi e, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki e, farzdan sonra en üstün namaz gece namazıdır. Dolayısıyla kendisi kıldığı gibi sahabe efendilerimize de bunu ısrarla tavsiye ediyor. Yani mutlaka gece namazına kalkın. Bu şekilde geceleri ihya edin, ibadetle geçirin ediyor. O söylediği için de sahabe efendilerimiz onu örnek alıyorlar. Şimdi bu böyle bir uygulama yapınca da Hz. Allah onların o gece ibadetle kalkmasından e, hoşnut olduğunu ifade eden ayet geliyor. Müzevil Suresi 20. ayet arkadaşlar. E, şöyle buyuruyor Hz. Allah. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini, buraya dikkat, seninle birlikte bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Ha demek ki bazen şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Efendim o işte Peygamber Efendimiz, Peygamber o kadar yoğun ibadet yapabilir. Bir kısmı zaten ona ekstradan fark kılmış. Ümmetin bu şekilde yapması gerekli mi? diye soruyorlar. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz kendisine farz olarak emredilen ibadetlerin yanı sıra emredilmediği halde yoğun bir şekilde nafile ibadetleri yerine getiriyordu. Ve bunu da ben peygamberim nasıl olsa yapıyorum siz işinize bakın şeklinde bir tavır da değil. Sahabe efendilerimize de ısrarla tavsiye ediyordu. Yani nafile ibadetleri yapmalarını tavsiye ediyordu. Hatta Peygamber Efendimizin hayatında ve i Efendilerimizin hayatında dafili ibadetler fazlalardan daha fazla yer tutuyor. Sadece beş vakit namaza bile baksak arkadaşlar. Beş vakit namaz günde kıldığımız 40 rekatın 17'si farz, 23'ü e, sünnetlerdir. Yani dafilelerdir. Dolayısıyla bakınız e, beş vakit namazda bile e, kıldığımız kıldan Peygamber efendimizin kıldığı, mutat olarak kıldığı eee dafile direkt atları daha fazla kaldı ki onun dışında her vesileyle kıldığı şükür namazları var tevçün evabin namazı var duha namazı var işrak namazı var e, vesaire dolayısıyla evet peygamber efendimiz namaz bakımından evet çok yoğun, yoğun ibadet ediyor günde e, birçok gün e, günü oruçla geçiriyor sadaka tasadduk söz konusu olduğunda elde ne varsa bunları ileride ilerleyen saat e, dakikalarda göreceğiz e, dağıtıyor Dolayısıyla evet onun bu şekilde farzın ötesinde nafilelerle yoğun bir şekilde meşguliyeti söz konusu. İşte arkadaşlar bu uygulama daha sonradan tasavvuf ehlinin e, örnek alarak devam ettirdiği bir uygulamadır. Burada şunu söyleyebilirsiniz. E, niye bunu tasavvuf ehline mal ediyoruz? Normalde zaten fıkıh bize böyle bir ibadetten bahsetmiyor mu? Nafile ibadetleri yapanın sevap kazanacağını belirtmiyor mu? Belirtiyor. Peki tasavvufun burada farkı nedir fıkıhtan, fıkıhın ortaya koyduğu anlayıştan? Arkadaşlar farkı şudur, fıkıh uleması yani fakihlerimiz, fukaha bize namazın veya ibadetlerin farzlarını anlatıyor, nafilelerini anlatıyor, farzları yapmadığımız zaman sorumlu olacağımızı söylüyor nafilelere gelince, nafiller yapmasak sorumlu değiliz ama yaparsak sevap kazanacağımızı belirtiyor ve bırakıyor. Yani bunu kullara bırakıyor. Diyor ki yaparsanız sevap var, yapmazsanız sakıncası yok. Tasavvuf işte burada, e, tasavvufun ayrıldığı nokta şu. Tasavvuf kendi eğitimine aldığı, eğitmek üzere kabul ettiği kişilere e, nafileleri birer ödev olarak veriyor. Diyor ki, yani yaparsan sevabı var, yapmasan bir sakıncası yok. O halde yaparsan iyi yapmasan. Böyle değil. Bunlar nafilelerdir. Yapmak zorunda değilsin ama yaptığında madem sevabı var o zaman yapmalısın. Bunu sana vazife olarak veriyorum. Yap diyor. İhmal etme. Adeta farz gibi bunları yerine getir. Bunu neye dayanarak söylüyor? Çünkü Peygamber Efendimiz yapmış. Sahabe efendilerimiz mecbur olmadıkları halde yapmış. İşte bu bakımdan Onları örnek alarak böyle bir din hayatını e, ihtas ediyor tasavvuf. İşte bu noktada e, tasavvufi hayatla as saadetteki hayat, ibadet noktasından birbirini andırıyor. E, şimdi hadis mecmuaları okuduğunuzda arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in günlük dualarının, tesbihlerinin ne kadar yoğun olarak... E, hem tavsiye bakımından hem de kendisimizden bizzat uygulaması bakımından yaşadığını çok açık bir şekilde görürsünüz. Birçok örnekle karşılaşırsınız. Her gün 70 veya yüz defa tövbe istiğfar ediyor. Yerken ve içerken, evine girerken, çıkarken, yatarken, kalkarken, elbisesini değiştirirken, yolculuk sırasında, yokuş çıkarken, yokuş inerken, ibadet için geceleri kalktığında çeşitli dualar okuyor ve bunları tavsiye ediyor. Mezarlığa gittiğinde uzun uzun dualar ediyor. Yalvarış, yakarışlar e, efendim yaşıyor. E, ve Peygamber Efendimiz bunları yaparken aynı zamanda az önce söylediğim gibi sahabe efendilerimizi de kazanacakları sevabı söyleyerek onları teşvik ediyor ve onları e, efendim yönlendiriyor bu tür ibadetlere. Ve bakınız şöyle bir müjdeli haberi var, Müslim ve Tirmizi'de geçen. Bir kavim oturup Allah'ı zikrederlerse, belekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekinet, feyiz iner ve Allah kendi yanındakilere onlardan söz eder. E şimdi bakınız burada demek ki ferit olarak bir takım dualar, tesbihlerle meşgul olmakla birlikte aynı zamanda Toplu olarak da zikirler yapılabileceğini burada Peygamber Efendimiz bize söylüyor. Hatta böyle oturup diyor toplu olarak zikir yaparsanız melekler hemen etrafınızı kuşatır, üzerinize rahmet yağma amaçlar ve feyiz iner. Bir sekinet, bir tatmin, bir manevi haz duygusunu orada yaşarsınız. Bundan da önemlisi Allah kendi yanındakilere sizden söz eder. İşte falanca filanca kullarım bir araya geldiler şu anda beni anıyorlar der buyuruyor. Şimdi e, biliyorsunuz ayette de Estağfirullah feskürûni yezkürküm bu çok açık bir ayet. Beni anın ki beni zikredin ki ben de sizi anayım buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bir hadiste de kim Allah'ı bir toplulukta anarsa Allah da onu o topluluktan daha kıymetli bir toplulukta anar buyuruyor. E demek ki bütün bunlar evet peygamber efendimizin bize Allah'ı anma sadedinde söylediği müjde bilgiler verdiği müjdeli bilgiler ve teşvikler olarak karşımıza çıkıyor şimdi ayrı tasavvuf ehli peygamber efendimizin bu söylediği duaları bir araya getirerek günlük evlat okumayı daha detaylı getiriyorlar yani bir sahabeye şu duayı okumak çok faziletli demiş, bir başkasına bir başka duayı söylemiş. Diğerine şunu şu kadar oku, bunu bu kadar oku demiş. Bunların hepsini tasavvuf bir araya getiriyor o rivayetleri ve oradan bir evrat oluşturuyor. Yani virtler, dualar, evradi eskar deniyor buna ve bunu günlük olarak okumalarını da müntesiplerine tavsiye ediyor tasavvuf ehli. Şimdi yine geçen haftadan hatırlayacaksınız, bu tekke hayatını tasavvuf hayatın yaşandığı o merkezlerin merkezlerdeki o programın programın aynen asamusufenin hayat tarzını andırdığını da söylemiştik. Dolayısıyla onların yaşadığı o ibadet hayatı tekkelerde daha sonra yaşanmaya devam ediyor. Evet şimdi e, burada bir açıklama var e, arkadaşlar. Dersimizle biz de bu hadis müjdesinde nail oluruz e, demiş arkadaşımız. Bakınız bu çok önemli bir şey. Zikir dediğimizde mesela şu anda bizim yaptığımız derste de bir zikirdir arkadaşlar. Zikir Allah'ı hatırlamaya sebep olan ne varsa her şey zikir kabul ediliyor. E, sözlü olarak yapılması şart değil. Kalbinizden geçirdiğinizde, hatırladığınızda ya da kainata bakıp Allah'ım ne kadar güzel yaratmışım şu alemi, şu ağaç, şu çiçek ne kadar güzel dediğinizde bile bunu zikir sayıyor e, İslam alimleri. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. E, bir insan e, karşılaştığı bir haramdan göz, insanın haramdan gözü çevirmesi bile zikir e, kategorisine e, giriyor. Sebebi şudur. Niye gözünü haramdan sakınıyor insan? Allah'ın yasakladığı bir şey olduğu için. Yani bak orada Allah'ın hatırlanması, O'nun emrinin hatırlanması söz konusu. Ee, i̇şte arkadaşlar bu şekilde, işte arkadaşımız da bunu belirttiği gibi, bu halimiz her bakımdan, evet bir zikir icrası mesabesindedir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olan. Şimdi, ibadet noktasında arkadaşlar, daha başka birçok örnek var ama burada özet olarak bunları söyleyip geçelim ikinci bir başlık bir soru daha var onu da madem konuşalım Peygamber efendimizin sayısını ifade ettiği tespih var mı var arkadaşlar sayısını ifade ettiği tespihleri o sayıya uygun olarak yapmak lazım Mesela sabahları subhanallah ve bihamdihi'nin yüz defa okunmasını söylüyor, belirtiyor. E tesbih olarak çektiğimiz 33 defa defa subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber, bunların 33 defa yapılmasını söylüyor. Kendisi 70 defa veya yüz defa istiğfar çektiğini söylüyor. Dolayısıyla onu bir örnek olarak biz de yapabiliriz. Böyle sayı belirttikleri var. O belirtilen bir tesbih veya duada sayı belirtilmesi o sayıya uymak gerekiyor. Sayı belirtilmemiş de çokça yapılmasını tavsiye etmişse o zaman sayılar ümmete kullara bırakılmış demektir. Ee, i̇nsanlar e, istedikleri sayılarda onu yaparlar. Ya da orada bir belli bir sayı tespiti e, kullar tarafından gerçekleştirebilir. Tasavvufta da zaten e, belli isimlerin belli sayılarda anılması e, uygulaması var. Yani Allah'ın çokça anılması Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Allah'ın isimleriyle anılmak da ifade ediliyor ama sayı verilmiyor. Dolayısıyla sayı daha sonradan tespit ediliyor. Yani niye bu bu kadar sayıda yapılıyor diye sorgulamaya gerek yok. Sayı verilmediği için, serbest olduğu için siz 5000 bin, bir başkası 15.000 bin şeklinde bunu uygulayabiliyor. Tabi tasavvuf ehli burada manevi bir tecrübeyle bunların sonuçlarını da gördüğü için belli sayıları özellikle belli sayılarda yapılmasını tavsiye ediyor 41 sayısının bir sırrı var mı? Arkadaşlar bir defa tekli rakamları Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor <gülüyor> hepsi tek olacak diye bir şey yok ama tekli sayıların bu manada 41 sayısı da tasavvuf edinin benimsediği bir sayıdır. Mesela bu Yasin Yasin-i Şerif 41 defa okunması bir adet yani Yasin hatmi derler bu sonradan belirlenmiş bir rakamdır ama bunun manevi bir tecrübeyle bir faydası olduğu evet, tasavvuf büyükleri tarafından tespit edildiği için o şekilde yapılıyor. Daha başka rakamlar da var sonradan tespit edilen. Evet. Şimdi züht hayatına baktığımızda arkadaşlar, züht hayatı... Zülh şu demek, ahirete yönelmek için dünyaya değer vermemek. Yani genel manası bu, ahirete yönelmek maksadıyla dünyaya mesafe koymak. Nasıl mesafe? Bunu baştan söyleyelim, sondan, sonradan zaten örneklerle bunu net bir şekilde göreceğiz. Dünya ve nimetlerine karşı gönülden bağlanmamak, gönülden e, muhabbet beslememek demek arkadaşlar. Sahip olmamak değil. Yani mal, mülk, makam, mevki, şan, şöğren insan bunlara sahip olabilir. E, bu zühte aykırı değildir. Sahabe efendilerimizden böyle mal sahibi olanlar vardır, fakirler de vardır. Dolayısıyla e, önemli olan zahitlik, zühd hayatı e, sahip olsun ya da olmasın dünyaya karşı muhabbet beslememektir. Ona kalben bağlanmamaktır. Yoksa bir insanda mal olmadığı halde eğer içinde çok aşırı dereceli mal sevgisi, dünya bağlılığı varsa, ah bir malım olsa, şöyle olsa, böyle olsa diye hep sürekli bunu düşünüyorsa o da zahid olamaz. Öte yandan milyarları olduğu halde gönlünü ona kaptırmayan zengin bir kimse de evet zahitler kategorisinde değerlendirilir. E, Kur'an-ı Kerim'de birçok... E, peygamberler anlatılıyor. Bunların içerisinde Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam gibi peygamberler çok zengin kral peygamberlerdir. Ee, ama mesela peygamber Efendimiz'e sorulmuştur. E, kral peygamber olmak mı ister? Sultan peygamber yoksa kul peygamber mi? Peygamber Efendimiz kulluğu istemiştir. O yüzden de e, kendi tercih olarak hayatı hep fakir olarak sıradan efendim, ihtiyaç halinde geçmiştir borçla geçmiştir. Bunun birçok örneği var. Şimdi onları sizlere arz edeceğim. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle bir hayatı özellikle tercih etmiştir. Sadece kendisi mi? Hayır. Eşleri de yani hane halkı da fakir hayatı yaşamıştır. Onlara o hayatı yaşatmıştır Peygamber Efendimiz. Evet. Şimdi Evet, mütevazi ve sade bir hayat sürmüş. Bütün mal ve imkanların Müslümanların hizmetine sunmuş Peygamber Efendimiz. Onun züht hayatını anlatan bazı başlıklarla konuyu özetleyerek geçeyim. Mesela şöyle bir prensibi var. Rızkın aileme yetecek kadar olsun yeter diyor. Elinde ne varsa esen rüzgardan daha cömert olduğu için gelene geçene ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in hiç mal geçmiyor değil. Hiç mülkü olmuyor değil. Savaştan ganimetler geliyor. Ona, ona hisse ayrılıyor ama biriktirmediği için bir müddet sonra elde, avuçta bir şey kalmıyor. Kalmayınca da birkaç gün yemek yemiyor, yiyecek bir şey bulmuyor, bulunmuyor. Evinde bir iki ay boyunca yemek pişmediği olduğunu annelerimiz söylüyorlar. Mesela sabah kalktığında yiyecek bir şey var mı diye soruyor. Yok ya Resulallah dediklerinde bugün de oruç tutayım diyor. Şimdi bunu Peygamber Efendimiz açısından böyle bakıyorsunuz da annelerimize baktığınızda onlar da e, aynen o gün e, aç devam ediyorlar. Yani evde bir şey yok yiyecek demek. Yani biz kendimizi ayırdık biz yiyeceğiz sana bir şey kalmadı demek değil. E, yani sen oruç tut biz yiyelim demek değil. Hiçbirisinde e, öyle çok e, karnını doyurabilecek kadar ...yemek olmuyor, bulunmuyor. Böyle zamanlar var. O yüzden tasavvufta bir espri olarak böyle kullanır tasavvuf büyükleri. Ee, bir evde yiyecek bir şey kalmadığında, hane halkı e, şikayete başladığında o zaman e, şu espri yaparlarmış. Demek ki bizim evimiz peygamber evine döndü. Ne güzel, e, ne mübarek bir ev gibi böyle e, teselli ederlermiş eşlerini. Şimdi demek ki bu bir tercih diyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyledik. Şimdi yatağı mesela. Yatağı bir kilimin ikiye katlanmasından ibaret arkadaşlar. Yani bir ara birazcık daha kalın yapıyorlar. O gece teheccüde kalkamıyor ve diyor ki bir daha böyle yatak yapmayın. Yani bu işte kilimin ikiye katlanmış şekli. Hasırın üzerinde yatıyor birçok defa. Hasır yüzünde iz bıraktığı halde sahabe efendileri üzülüyorlar fakat o aldırış etmiyor. Benim dünyayla ne işim var? Ben dünyada yolculuğu sırasında bir ağaç altında gölgelenen ve sonra oradan geçip giden bir yolcu gibiyim. buyuruyor. İşte dünya ile olan efendim irtibati peygamber efendimizin bu şekilde arkadaşlar. Şu hadis. Uhud kadar altınım olsa borcum için ayırdığım dışında kalanını üç gün içinde dağıtırdım. Gerçekten de dağıtıyor arkadaşlar. Bir kabile reisi geliyor. Peygamber Efendimiz'e o zaman bir ganimet gelmiş. Bir sürü koyunu var. Sürde kaç tane olduğu belirtilmiyor ama bir sürü. Geliyor adam bakıyor güneş vurmuş üzerlerine böyle tabiri caizse yaldır yaldır yanıyor. Diyor ki ya Muhammed ne kadar güzel gözüküyor bu koyunlar. Diyor ki Peygamber Efendimiz çok mu beğendin, çok mu hoşlandın, evet çok güzel diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz madem çok beğendin, al bu sürü senin olsun diye sürüyü adama veriyor. Dikkat edin, git sürüden beğendiğin birkaç tane al götür demiyor. Sürünün tamamını e, veriyor. E, yani işte e, bir sürü sahibi iken, koyun sürüsüne sahibi iken artık o tarihten, o saatten sonra elde hiçbir şey kalmamış oluyor. Evet, e, bunu evet Peygamber Efendimiz bu şekilde yaşıyor Sahabe efendilerimizden de bunu öne kalanlar var, e, bunu da belirtelim. Ama sahabede zenginler de var, onu da şimdi söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz sahabeden beraber bin Malik hakkında şöyle e, buyuruyor. Nice üstü başı eski hırpani kılıklı insanlar vardır ki Allah adına bir şey için yemin, yemin edecek olsalar, Allah onların yeminlerini boşa çıkarmaz. Bunlardan birisi de beraber baliktir. Şimdi e, burada bakınız yani Allah'ın e, kuluna karşı o kadar bir efendim hoşnutluğu var ki onun hatırı için Allah bir şeyler yapıyor. Yani mesela diyor ki demiş olsa ki yarın yağmur yağacak. Diyor ki ya vallahi yarın yağmur yağacak dese Allah onun hatırı için onun e, efendim yeminini boşa çıkarmaz. Kim bu? Sıradan baktığınızda üstü başı eski hırpani kılıklı insanlar. E, böyle geçiyor hadiste. Yani siz bilemezsiniz. E, evet Allah katında e, önemli bir mevki vardır. E, yani e, yükseklik manevi derece, güzel giyimle, efendim güzel e, kıyafetle olmuyor sadece veya ee, onunla gerçekleşmiyor demiş oluyor peygamber efendimiz bu öldüğü vermekle ee, peygamber bir gün zahid sahabilerden hariseye peygamber efendimiz soruyor bu olay arkadaşlar tasavvuk kaynaklarında anlatılıyor hadis olarak değil diyor ki ya harise nasıl sabahladın o da hakiki bir mümin olarak ya rasulallah diyor ee,